Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. geçen hafta Miraç gecesi olduğu için yapamadık. Miraç sohbeti yapıldı. Kaldığımız noktada ميراث ليلة. في الأسبوع الماضي، ميراث ليلة. في الأسبوع الماضي، ميراث ليلة. في الأسبوع الماضي، ميراث ليلة. في الأسبوع Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümden sonra berzak alemde, kabirde, mahşerde vuku bulacak olaylar hakkında beyan ettiği hakikatlere inanmadıkça imanı kabul olmaz. Yani Müslüman sayılmaz. Bu geriden beri bu maddeler atıfla geriye atıfla devam ediyor. Bunlardan birisi de işte e, ilk derslerden başladı. Ölümden sonraki ilk mesele. Münker Nekir'in kabirde sorgu suali, sonra kabir azabı veya kabir nimeti, sonra mahşere çıkıştan sonraki olaylar, sırat, mizan, havz-ı kevserden içmek veya kovulmak, ondan sonra bu noktada e, mahşerde yaşanacak hadiselerle ilgili sahih hadis i şeriflerde e, bildirilen konulara her Müslüman iman etmek zorunda. Ya bu Kur'an'da var mı, Kur'an'da yok mu? Böyle bir şey bakamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim sana ne diyor? "Vat'illahe ve at'ur rasul." Allah'a itaat edin, Resul'e de itaat edin. Kur'an-ı Kerim sana ne diyor? "Ema ta'kun rasul fehuz." Resul ne verdiyse size onu alın. Kur'an-ı Kerim sana ne söylüyor? "Mantu anil Bunlar hep ayet. Benim habibim kafasından, keyfinden canı istediğine göre konuşmaz. O ne söylüyorsa Dinle ilgili, ahiretle ilgili bunlar örf-i adete göre konuşulacak laflar olamaz. Kimsenin de kendi başına bulacağı, keşfedeceği meseleler olamaz. Ancak Allah tarafından bildirilen vahiydir. Çünkü ahiretle ilgili söylüyoruz bir şeyi. Yani eve gelip de işte efendim hanım su var mı, yemek var mı? Bunu bahsetmiyoruz tabii ki. Bunun vahiy olmadığını söylemeye hacet var mı yani? Zaruri bir ihtiyacın bir şey sorsa bir şey. Ama ahirette şöyle olacak, şöyle olacak dediği zaman, bunu kendim düşündüm, e, efendim, böyle yorum yapıyorum di, diyebilir mi yani? allah Teala'nın Resulü elçisi bu. Normal bir insan haşa Onun için dini konulardakiler vahiydir. Tabii ki itikadi konularda hadiste sıhhat şartı vardır. Faziletli ameller, namaz, oruç, zikir gibi şeylerde Zayıf hadisle de amel edilmek müstahaptır. Ama itikada tealluk eden, yani inanmamız gereken, inanmadığımız zaman eli sünnetten çıkacağımız, hatta dinden çıkacağımız konularda hadiste sıhhat şartı aranır. Şimdi burada kadar konular hepsi e, sayı hadislerde manevi tevatür derecesine ulaşmış konulardır. Bu da böyledir. Peygamberlerin şefaatine iman edecek.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 E puta tapanlardan evvel azaba gönderilir. Zebaniler puta tapanlardan evvel gide bu alimleri yakalar. Çünkü de ilmi amel etmiyor derken e, günah işliyor anlamında değil. Herkesin günahı olabilir. Ama namazdan bahsediyor, namaz kılmıyor, oruçtan bahsediyor, oruç tutmuyor. Farzları söylüyor, farzları yapmıyor. Haramları söylüyor, haramları yapıyor. Efendim, Herkesin kendine göre günahları olur ama bir adam dediğinin tam tersini yaparsa bu adama şefaat hakkı verilir mi yani? Ona kim şefaat edecek? Onun için e, ilmiyle amel eden tabi takva sahibi. Salih insanlar, alimler ama ilim sıfatı Allah'ın en sevdiği sıfat Ya İbrahim'in ni'alim alim, kulli alim. Ey İbrahim ben çok alimim. Her şeyi hakkıyla bilen Allah ancak benim. Her ilim sahibini ziyade ilim sahibini severim Allah buyuruyor. Onun için, yine İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh da müsnedinde e, naklettiği tahric ettiği bir hadis-i şerifte e, mahşerde ulemaya El sünnet tabi da itikadı bozuk olanlar zaten mutlaka cehenneme girecek El sünnet dışı itikatta olan direk cennete gidemez alimlere e, allah Teala durduracak ulemayı durdurun buyuruyor tam da onlar cennete giderlerken durdurulunca çok ötleri kopacak yani ne oldu şimdi bizim hakkımızda iş karar mı değişti falan allah Teala onlara ne buyuracak e alimler sizler Bu kadar insanlara din öğrettiniz, kitap yazdınız, sohbet yaptınız, ders okuttunuz. Şimdi kendi başınızı aldınız, cennete gidiyorsunuz. Ben bu ilmi size kendinizi cennete götüresiniz için vermedim. Onun için turun, mahşerde insanlar derde düşmüş, belaya kalmış. Şefaat bekliyorlar. Peygamberlerden sonra ikinci olarak şefaat hakkı size verilmiş, alimlere verilmiş. Onun için Sizin dersinize katılan, sohbeti dinleyen, kitabımızda okuyan veya neyse çevrenizdeki, yakınınızdaki insanlardan bazılarını işte ellerinden tutun. Umarım da siz, sizin şebadize cennete girdireceğim. buyuracak. Bu bu Hanife imamımızın ve bu Hanife radıyallahu'nun kendi tahric ettiği bir hadis-i şeriftir. Onun için eee e, ben bu ilmi size Efendim kendi başınıza alın cennete götürün diye vermedim buyuruyor. Onun için e, siz insanlara şefaat edeceksiniz. Biraz bekleyin. Çünkü önden cennete giderseniz bu arkadakiler perişan olur. Sümmeşru'ya dair sonra şehitler. E, şehitler hatta Allah için canını verenler vatan için, mukaddesat için, hız namus için e, bu şehitler kanlarıyla alimlerin kitap yazarken harcadıkları kullandıkları, mürekkepler e, teraziye konacak mı aşerde? Yüzenu midâdül ulema bir demiş şu hediye: alimlerin mürekkepleri şehitlerin kanlarıyla tartılıyor. Düşünsene ya. E çünkü neden? Şehit de diyor ki ya Rabbi ben şehit olmanın faziletini bu alimin dersinden, sohbetinden kitabından öğrendim. Onun için ona benden önce Lütfu Kerem'inle muamele yap. Tabii. Cömert zengin, bütün dünyayı hayır doldursa, ne diyor? Bu âlimin kitabından okudum, sohbetini dinledim de ben bu cömertliği yaptım. Faziletini duymasaydım yapmazdım. Onun hepsi âlimi öne geçirecekler. Cennetin kapısını, e, ulema açar. E çünkü şehit de gelse, e, cömert... Sekafet sahibi zengin de gelse hepsi diyecek ki biz alimden öğrendik. Anahtarı ona verin. 13'ün ne buyuruyor? Fe yar cahu midâdül ulema alimlerin mürekkebi şehitlerin kanlarına ağır basacak yani. Mizanda. Onun için sonra şehitlerin de şefaat hakkı var ona da iman etmen lazım. Peygamberler önce şefaat sonra alimler sonra şehitler. Ne buyuruyor? İbn Mace'de geçen hadis-i şerifte Yeşfa'u yawmül kıyameti 30. Kıyamet günü 3 zümre şefaat edecek. El enbiyau başta nebi'ler, sonra ulema, sonra alimler, evliya Allah'tan olanlar edecek, edecek. Ee adam alim değil. Hiçbir Allah dostu cahil olmaz. Muttaqallahu min veliyin cahil. Allah hiçbir cahili veli edinmez. Eğer ki ümmi ise o zaman allemin lahu muttaqazna. Önce öğrettik, sonra veli ettik. Yani sırrıyla O da ledün ilmine malik ve sahiptir ki e, koca İmam Şahrani dünyanın en büyük alimi kendi döneminde e, ümmi olan şeyhi okuma yazma bilmeyen İbrahim ha e, Ali ha El Havvas İbrahim Kavvas başka o mukaddem eski dönemde Ali El Havvas Hazretleri ümmi ama bütün fetvaları ona sonra açık allah Teala ona ledün ilmi bahşetmiş. Demek ki e, onlar alimler sırfından e, onların başında gelirler. Hızır Aleyhisselam dün ilmiyle Musa Aleyhisselam'ın ilmine e, fark attı. Musa Aleyhisselam üllü azim kitap sahibi peygamber Hızır Aleyhisselam ilimlerine şaşlık aldı. Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Ve allem nevmi ledün ne alim Kendi katımızdan sebeplerden, hocadan, kitaptan okun okumadan ledün ilmi verdik diyor. Kers suresinin adında. Şimdi önce peygamberlerin şefaatine iman edecek. Sonra alimlerin şefaatine iman edecek. Sonra şehitlerin şefaat ne eman edecek. Şu kıyamet günü üç cümle şefaat eder. Baştan nebiler, sonra ulema, sonra alimler, sonra şeyhden sonra şehitler. Bu itibarla eee tahta Allah için canını vermiş, Allah onu şehit kabul etmiş, şehit makamına terfi ettirmiş ise tabii zahiren madalya takmakla, resmiyette şehit saymakla eee bu Allah indindeki bir hükme taluk etmez. Allah Teala insanların niyetlerini bilir, kalplerini bilir. amellerini bilir ona göre ama tabi zahiren biz vatan uğrunda işte namusunu muhafaza uğrunda şartları haiz olanlara şehit muamelesi yaparız ama allah Teala dilediğine dilediği muameleyi yapar ama zahirde şehit olma harpte Allah yolunda vatan müdafasında teröre karşı teröristlerin milletin saldırmasına engellemek için bunlar hep şehitliktir tabi en başta Bunların şefaatleri vardır. Sümme, e, ondan sonra e, sâir i müminin diğer müminlerin de şefaati var. Şimdi mesela ne diyor? Bir e, babanın çocuğunu hafız yetiştirse, oğlunu, kızını Kur'an'ı ezberlettirse falan. Başına bir taç giydirilecek. İşte benim bir hafız olan ki de, velev ki alim olmasın, Kur'an ezberle düşün. On kişiye şefaat edecek. İşte yatsı namazdan sonra dört rekat kılan E, dört rekaat kılarken e, birinci kafir, kafirun, ikinci rekaatta ihlas, üçte secde suresi, dörtte mülk suresi tebarike okuyan mesela İmam-ı Azam Bey bu Hanifin müsnedinde var. Bu hadis şerif. Ve şefaun liseb'ine ne'li beyti. E, kendi kane halkından 70 kişiye şefaat yakınlarından yani cehenneme hak etmiş. O kişinin şefaati olmasa cehenneme girecek olan 70 kişiyi etrafından, akrabahi talukatından onlara şefaat edecek. İşte o genel müminlere giriyor. Peygamber değil, alim de değil, şehit de değil. Ama bazı faziletli ameller var. İşte hadis-i şerifler zikrediliyor. Şu gece şu namaz kılarsa, şu gün şu orucu tutarsa falan. Şefaat hakkı veriliyor. İnneli külli mümini şefaaten hendallahu teâlâ. Hadis-i şerifte her müminin Allah katında bir şefaat yani aracılık, bir hatırı Hürmeti, kıymeti, değeri var. ile beraber bir salih amelinden dolayı. Ondan dolayı her Müslüman, tabii ki herkes şefaat edecekse, şefaat edilen kim olacak? Onu da demedik yani. Ama salih müminler, takva sahibi müminler, e, günahkar da olsa bir cihetten, e, diğer ciyetten ameli varsa, oradan e, dengeliyorsa, kendini kurtarmışsa, kendini kurtaran her Müslümana, allah Teala, yakınlarından, erbab hukuktan, e, akriba-i bir birine, bir şefaat birine, ikisine, üçüne, beşine yani şefaat hakkı verecek. Onun için bunlar inkar edilemez. Küllün her birini, her biri şefaat edecek. Neye göre? Ala hasebi cahihi. Cah. Cah demek mertebe. Mertebesinin hasebince. Yani Allah katındaki rütbesi itibarına göre. وَمَنْزِلَتِهِ Menzilesi demek, makamı, mevki demek. Şimdi herkesin Allah'ın dediğinde bir itibar derecesi var. E neye göre? E neye göre? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللّٰهِ اتْقَاكُمْ Felan oğlu felana göre değil. Peygamber oğlu olsun. Cehenneme giden var. Ebu Ceheli'nin oğlu olup sahabeden olan var. Ekrim radıyallahu anh. mı? Nuh aleyhisselamın oğlu cehenneme giden var. Dolayısıyla buradaki mertebe neye göre? Nesebe göre soya göre, maddi zenginliklere göre değil herhalde. inne اَكْرَمَكُمْ Allah اللّٰهِ اتْقَاءُمْ var, delil var. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Allah katına en şerefliniz, en kereminiz mertebe makam sahibi olanınız kimdir? En ziyade takva sahibi olanınız. Yani haramlardan ne kadar fazla sakınıyorsa, Allah'ın günahlarından ne kadar uzak duruyorsa, mertebe çok o da büyüktür. Ona göre şefaat hakkı veriliyor. E tabii ki haramdan E, sakınana şefaat hakkı veriyor. Ama öbürü haramdan sakınmış, büyük günahlardan sakınmış, küçüklerden sakınmamış. E, tabii ki o küçüklerden sakınandan daha az şefaat hakkı olur. Ama küçük günahlardan sakınmışsa e, o tabii daha mertebesi yüksek olur. Öbürü mekruhlerden de sakınmışsa, yani küçük günah da sayılmayacak mekruhler var. Allah-u Teala'nın sevmediği, istemediği e, işler var. E, onlardan da sakınmışsa Mertebesi daha yüksek olur. Kalple yapılan e, efendim günahlardan da sakınmışsa yani belki kimseye e, kötülük yapmamış ama içinden şunun işi batsa diye istiyor. Bilmiyorum. Haset, fesat bilmiyorum. Tamam tatbikata çıkartmamış. çıkartsa da haram işlemiş olur. Tatbikata fazla koymamış ama kalbinden böyle şeyler olsay sevinecek yani. Evet. E, bunun mertebesi düşük olur. Kime göre düşük olur? Kalbinden herkesin iyiliğini isteyen, hiç kimsenin kötülüğünü istemeyen bir adam kalbinde, niyeti bakımında. Yani, onun için mertebesine göre şefaat hakkı verilecektir. Ee, şimdi bu noktaya geldiğimizde şefaat nedir? Şefaat ee, vesiledir, aracılıktır, taleptir. devreye girmektir bir istekte bulunmakta. Allah Teala diyor ki: "Ya Rabbi, işte benim senin nezdine bir varsa işte bu oğlum ve kafir ölmemiş, Müslüman ama kırıalar olmuş, olmuş olmuş olmuş bunu. Cehennemden azadet diye. E senin Allah katına değerin varsa bu müsaadeyi sana verir." E peki bunun Kur'an'dan delili var mı? Ben sana ne dedim, de mi? Her şey Kur'an'da aranmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizi kime havale etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerine hikmet, sünnete havalet. Ama mesela bu hususta var. Çünkü ne buyuruyor? فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ شَافِعٍ Şefaatçilerin aracılığı kafirlere fayda vermez. Bu ne demek? Müslümana da fayda vermezse kafire fayda vermezini zikretmenin ne anlamı var? Anlayana. مَا مِشْفِعُنِ اِلَا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ Benim iznim olmadan kimse kimseye şefaat edemez. E şimdi e, bu ne demek? Ben izin verirsem eder demek. Peki sen kime izin verirsin, kime izin vermezsin? E, ne buyuruyor? Ve laşfaun illal men ertada. Melekler ancak Allah'ın razı olduğu kullana şefaat eder. Allah'ın razı olduğu kullar kimdir? E, başka hadis-i kerimelerde bu "Veradallahu sözünden razı olduğu, sözü ne? E kelime-i kelime-i Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh iman etmiş dilinden de kelime-i şehadeti söylemiş, ikrar etmiş. Allah da onun sözüne razı olmaz mı kelime-i şehadeti okuyanın bu sözünde? İmanlı olana bu olan hakkında şefaat izni veririm buyuruyor. Ondan sonra şefaat edecekler efendim. Menzelledi yeşfau indehu illa bi izni. Âyetel kürsî'de Allah nezdinde kimse bir şefaat edemez. Ancak onun izniyle yapar. Bak buralarda istisnalar var. Ve meleklerin de ki eee ekmem meleğin semavatlar ve yer, köklerde yerlerde ne kadar melekler var. La tugni şefaatü şeyen. aracılık yapmak aksalar şefaat etmek kaksalar, bir kul için onların aracılığı bir şey yaramaz buyuruyor. illa müddeyen eden Allah. Ancak Allah izin verdikten sonra yarar. Ama Allah kimin için izin verir? Limen yaşa verdiği, dilediği ve razı oldukları için. Yani zaten adamdan Allah razıysa meleğin şefaatine, peygamberin şefaatine ne ihtiyacı var? O demek değil. Allah razı olduktan sonra ne demek? Kafirlere şefaat edilmesine izin vermiyorum. Ama imanlı ölenin ne kadar günah olsa da onlara şefaat etme izni veriyorum buyuruyor. Buradaki rızadan maksat Adam Allah'ın razı olduğu bir evliyaysa ona şefaat edilebilir. E zaten adam kendini kurtarmış. Ne lazım ona şefaat? O başkasına şefaat edecek mertebede. Allah'ın razı olduğu makamdaysa. Buradaki maksat nedir? Diğer ayet tefsir ediyor. Radıy kavla. Sözünden razı olduğu, sözünden. Hangi söz? E kelime şahadet kelimesi değil. Evet. İman kelimesini söylemiş olacak ve o imanı koruyarak Müslüman olarak ölmüş olacak ki Mevla'da buna şefaat etme edebilirsin diye izin verecek o peygambere alime şeyde. Mevzu budur. Şimdi burada e, üç şeye e, inanmak her mükellef üzerine e, farzdır ve vaciptir. Burada farz da vacip aynı manadadır. Yani zorunluluktur. Ehl-i sünnet itikadında olabilmek için. Birinci mesele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, min, e, ve peygamberlerin ahirette şefaatçi olabilecekleri. Buna her Müslüman inanması lazımdır. İkinci mesele zaten hadis-i şerifte buyuruyor şefaati yevmel kıyameti hakkun fe men lem yu'min biha lem meykum min ehliya benim kıyamet gününde yapacağım şefaat haktır. Buna inanmayana bu benim şefaatim nasip olmayacaktır buyuruyor. Çünkü inkar eden nasibi hirmandır. Yani mahrum olup kalmaktır. Şimdi peygamberlerin özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati haktır. Yine bir hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den buyuruyor. Şefaatiyle elilke bâirimül ümmeti. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına hastır. Bu da Ebu Davud hadisidir, sahittir. Çünkü neden? Küçük günahlar zaten hastalıklarla beş vakit namaz kendi aralarını, Ramazan-Ramazan arasını, Cuma-Cuma arasını, Hac-Umre kendi aralarını sildiriyor. Ama büyük günahlar da özel tevbe şartı var. 13'ün bir de Allah'ın kabul etmesine bağlı. E, bu itibarla büyük günahlar e, işleyenler ahirette maaşere zora düşecek, dara kalacak. Orada ben yetişeceğim buyuruyor. Bu sahih hadistir. Yani büyük günahkarlara özel şefaatim olacak buyuruyor. Sallallahu ale aleyhi ve sellem. Bunlar hep şefaatin hak olduğunun delil. Hepsi sahih hadislerdir. Hem de kaç tane deminden beri okudum. İbn-i Maciye'den okudum. Şimdi bu Davud'dan okudum. Şimdi Bukhari Müslüm'den okuyacağım. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. لِكُلِّ نَبِينَ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَتُونَ فَتُعُجِّيْ لِكُلِّ نَبِينَ دَعْوَةٌ Her peygamberin yüzde yüz kabul olunmuş anında gerçekleşecek bir makbul dua verilmiş. Gerçi her peygamberin her duası mücaptır, müstecaptır ama anında kabul olunacak. İşte Musa Aleyhisselam tenizi yarmak için kullandı. İbrahim Aleyhisselam ateşte yanmamak için kull Nuh Aleyhisselam tufandan boğulmamak için, kafirlen helak için kullandı. Bunun gibi. İsa Aleyhisselam göklere kaldırılmak için kapısına üşüşen 12 bin Yahudinin saldırısına kurtulmak için kullandı. Her peygamber sıkıştı kullandı. Yani onun için onlara duaları tuğuc ile demek acele peşin verildi. Peşin ne demek? Dünya demek. Fetu ucc ile li Her peygamberin duası ona dünyada verilmiş oldu. Ve inni ihtebatu da'wati şefaat el ümmeti yevmel kıyameti. Tamam ben ne yaptım? Ben Taif'te o kadar taşlandım, ayaklarım yoruldu, efendim başım kanadı, Uhud'da o kadar zora düştüm, Mekke döneminde o kadar birkaç sene muhasara altında kuşatmalında kaldım. Ondan sonra nezletlere uğradım, ud muarabesinde mihferin dişleri Efendim, yüzüme, yüzümün içine geçtiği, dişlerim kırıldı, e, şeytan Muhammed öldü diye bağırdı yani artık e, o kadar baygın hallere düştüğüm neler neler neler Bedir'de, üç misli orduya karşılaştığımızda ne büyük telaş ne büyük panik ne büyük feza yani o dua hakkımı kullanmam gereken e, başka peygamber olsa kullanacağı ki diğerleri hepsi kullandı zaten Benim de onlar gibi, onlardan daha çileli ve zor ve zahmetli dönemlerim oldu. Ve o duamı kullanmam e, işten değildi yani. Ama ben ne yaptım? Düşündüğüm gibi benim ümmetim kıyamet günü çok zora düşecek. Mahşerde e, 50 bin sene güneş tavan böyle yakına geldiğinde ter boğulacak, batacaklar. Benim ümmetimin haline olacak. Ben madem bir dua hakkı böyle anında o çözüme kavuşturan e, müstecap dua... Hakna Saibim. Ve ni ihteba'u daveti şefaati ümmetiye kıyamet günü ümmetime aracılık edeyim. Allah'tan onları isteyim, talep edeyim. Cehennemden onları alayım diye, eee cennete girdireyim diye eee o duamı şefaat hakkı olarak sakladım, kenarda sakladım. Bak vefat etti Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kullanmadan. Çünkü neden ahirette ümmetime daha lazım. Ümmetine ayrıldı. Esabe'ye de yarayacaktı. Kendisi e, zora düştüğünde ümmeti de zora o zaman ama orada özel ümmeti, ümmeti vardı. Bedir'de 313 ümmeti vardı. Uğut'ta bilmem 600 kişi, 700 kişi diyelim. Ondan sonra. iki münafıklar da geri döndükten sonra orada da 300-400 ancak kaldı. Efendim Tebuk'ta efendim, belli, adet belli adet var. Huneynde belli adet Huneynde de baştan Bir e, bozgun oldu. Tek başına kaldı. Birkaç kişiyle beraber. Beyaz katırının, düldülün üzerinde. Tek başına kaldı. Yani bunlar ne büyük olaylar ya. E şimdi hiçbirini de kullanmadı. E çünkü ne de? E orada kendisine yaramaktan öte 5-10 bin en fazla sahabesine e, yarayacak. Ama burada milyarlarca ümmeti var. 1400... 50 küsur senedir. bu peygamberliği sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine duyurduktan beri bu kadar ümmet gelmiş, geçmiş. Kıyamete kadar da gelecek, geçecek. E, milyarlarca ümmet bir anda e, orada e, kendisi ve beş, e, olsun 10 bin kişi yani Huneyn'de veya diyeyim sana Tebük'te. En fazla adetler bunlar. Onun için ben bütün ümmetime sakladım. Bu hadis yeri hem Bukhari'de hem E bu kadar hadis varken şefaati inkar eden ne olabilir? mutezile olur, Vehhabi olur, bir, bir şey olur yani. 72 fırka ı, -ı sapık fırkalerden biri olur. Doğru, dürüst ehli, sünnet bir Müslüman olamayacağı aşikar. o için İmam Gazali Hazretleri ne buyurur? Peygamberlerin ulemanı şöyle de şey, şey-i eee kabul etmek lazım. Buna iman etmedikçe bir kulun imanı kabul olmaz. Yani ne demek? Müslüman sayılmaz. E çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve bu kadar. Demin okuduğum bunca had-i kerimede şefaate işaret var. Allah'ın sevdiği, razı olduğu söz bakımından kelime-i tevhid okuyanlar hakkında. E, bu kadar hadis i şerif say-i var. E buna inanmadın. Sen Allah'ın Resulüne, kitabına, sünnetine, hadisine inanmadın. Nasıl imanı kabul olsun? Çünkü deliller çok kuvvetli. Sahih. Bu zayıf hadislerden ibaret bir konu değil ki. Ondan sonra ben bunu kabul etmiyorum. Ben de sana eli sünnetten çıktın diyemem ki o zaman. Hani çünkü bunun hadis olup olmadığı da şüphe var dersin. Bilmem ne. Zayıftır, maiftir. Senetinde, istihadında bir tağan var, cerh var, meçhul var. Bir şey, bir şey dersin. E ben de sana eli sünnetten çıktın diyemem ki. Ama sahih hadisler olduğu zaman hiçbir tağan yok. Hiçbir ravisine bir cahit yokmuş yok. Bu halim Müslüman ittifak ettiğinde daha arıyorsun? Onun için e, bu şefaatlerin e, hak olduğuna inanmak icap eder. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatçi olduğu. İkinci husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşeffa olduğu. Müşeffa demek şefaati makbul. Aracılık yapar da Allah'ta reddeder öyle bir şey yok. Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini kabul edecek Çünkü o niye Bukhari Müslümanisindedir? Bukhari'de kesin var onu biliyorum. Ben secdeye kapanacağım diyor. Makamı Mahmud'a yükseltiğinde Mahşer Halkı'nın arasında hüküm verilmesi için faslı kaza olması için çünkü herkes olduğu yerde dikilmiş kalmış. Mahkeme başlamıyor yani. Bekle bekle bekle. 50 bin sene beklemeyen intizarı ateşten beter insanı beklemek yakar. Ya onun için Kâfirler bile artık ateşe dağıtacaksan at da bizi bir rahatlat. Çünkü beklemek çok zor. Hakikaten insanlar acayiptir yani. İleride daha kötü bir şey olacağını bilse bile beklemeyeyim de ne olursa olsun. Böyle bir bir yapısı var insan oğlunun. Dolayısıyla bu bekleyişte sallallahu aleyhi ve sellem devreye girmese hiçbir peygamber orayı başlatamıyor. mahkeme Kübra'yı başlatamıyor. bu bekleme son bulmuyor yani. Onun için işfa tüşefa Buhari hadisinde Allah Teala ben buyuruyor. E, Rabbime secde yapacağım. Rabbimin kabul makamına varacağım, arşa varacağım. Orada secde yapacağım. O zaman Allahu Teala bana ne buyuracak? İşfa tüşefa. İrfan Başını kaldır Habibi. İşfa tüşefa. Şefaat et şefaat kabul edileceksin. İşte birinci şefaat de mahşer halkı beklerken bütün Adem Aleyhisselam dahil içinde Adem Aleyhisselam'dan beri herkes mahkemeyi beklerken e, hükümlerin verilmesine işte, mizanın kurulup sevap günahların tartılıp kim cennetlik kim cennetlik e, mahkemenin başlamasına e, kullanacak bu şefaatini ondan sonra tabi özel şefaatleri var ama bu birinci şefaati makam Mahmud'a yükseltildiğinde Oysa yan ibadet eki Rabb'e, makam-ı Mahmuda. Bütün peygamberler imrenecek, kıpta edecek, Rabbimiz'in o makamı yüceltecek. İşte o makamdaki şefaat-i Adem aleyhisselam'a bile geçerli. Yani Adem Asem dahil bütün nebi'ler ve resuller o şefaat'ini kullanmasa mahkeme başlamıyor. Mahkeme başlamayınca hepsinin ümmetinin kafiri var, münafığı var, mü'mini var. Cennete gidilecek, cehenneme gidecek var. Şimdi bu mahkeme başlamasa Cennete gidecek olan da cennete giremiyor ki. Mahşerdeki hüküm verilmeden cennet cehennem sahiplerini bekliyor. Ama kim açılış yapacak? Mahkemeye. allah Teala başlatmıyor. Onun için işbaatü şefa. Sen şefaat et, şef kabul edecek. Başını kaldır buyuruyor. Secdeden başını kaldırıyor. Ve böylece allah Teala meleklerini emrediyor. Mahkemeye başlayın. Bu en büyük şefaatidir. Onun için e, ikincisi şefaati makbuldür. Yani allah Teala kabule şayan kılacak ve e, onun isteği doğrultusunda olayları ilerletecek. Üçüncü, bütün nebilerden ve rasullerden ve hatta meleklerden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mukaddemdir. Fazilet bakımından da öndedir. Zaten fazilette önde olunca, cah makamı yüksek olunca, Ona göre şefaat edecek olduğunu demi söylemiştik. Bu itibarla e, hepsinden önce şefaat hakkına e, sahip olacak ve şefaatini kullanacaktır. Demek ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, şefaatleri var. Hem de bir konuda değil. Birçok konuda şefaatleri olacak. Ancak bunların en büyüğü efendim mahşer meydanında uzun süre tutuklu kalmak ve kıpırtayamamak Otursan oturamıyorsun, uzansan uzanamıyorsun, yatsan sen yatamıyorsun. Dimdik böyle duruyorsun. Uzun yıllar Allah ya Rabbi, ne kadar zor ya. Biz buna iman ettik be kardeşim ya. Ne kadar zor beklemek ayakta böyle. Hiç azaba düşmüyor. Güneş tavan boyu yakına gelmiş. Biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayındayız. Benim ayımdır bu. Buyur Şaban. Bana salavat okuyun böyle. Allahu salli aleyhi ve ve sellem. Benim şefaatime en çok ziyade hak eden اِنَّ اَوْلَا نَاسْبِي يَوْمَ الْكِيَامِةِ اِنَّ اَكْرُوا مَعَلَيَا صَلَاةً Bu cumartesi salavat hakkında konuşacağım inşallah. Bu cumartesi pazara bazen akşam Lale Gül TV'deki sohbetimde Şaban ay salavat-ı şerifenin farz kılındığı ay. Kıyamet günü benim şefaatime en çok hak eden ve bana en yakın gelebilecek olan dünyadayken bana en çok salavat-ı şerife okuyanlardır. Allahümme salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala s Adem Aleyhisselam'a gidecekler, ben onun ehli değilim çünkü babamız sensin diye evvela ona gidecekler. Ben o işin ehli değilim diyecek, ben cennetten çıkarılacak bir iş ettim, onun için şimdi yüzüm yok. Nuh, Nuh, Nebi'ye gidin, o Rasullerin ilkidir. Ee, Nuh Aleyhisselam'a gelecekler, ben diyecek dua hakkımı kullandım, dünyayı tufana gark ettim, kafirleri helak etmesine dua ettim, onu kullandım şimdi. Ben ne onun ehli değilim, İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İbrahim A. gelcek. İbrahim A. bazı mazeretler beğenecek. Ben de dualar bu kullandım. Ben o işin ehli değilim. Ondan sonra Musa A. geldim. Musa A. ben duamı kullandım. Ben o işe ehli değilim. Hepsi kendi yaptığı e, günah olmasa da e, başına gelen hayatlar e, yaşadığı bir olayı da bahane edecek yani. Yoksa hiçbir günah yok. Hepsi günahsız masum ne biz insanlar. Ama o makamın o makam onlara ait olmadığını bildikleri için insanların yetkilileri yani artık bütün Ademoğlunun oğlunun bir heyet seçiliyor. O heyet gidiyorlar. Bu böyle hadis-i şerifte Bukhari, yapmıştular hadisle detaylarıyla nasıl oluyor? Sonra Musa Aleyhisselam havale edecek. Musa Aleyhisselam ben bu işin ehli değilim diyecek. İz velâkeni <Sessizlik> tu Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e gidilecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiklerinde ene leha ene leha o makam bana aitti. Siz bu kadar zaman niye vakit kaybettiniz, zahmet çektiniz? E çünkü Kur'an'da ne buyurmuş Selim makam-ı Mahmuda yükselteceğim. Mahmud ne demek? Övülen, beğenilen. Çünkü bütün peygamberler o makamda ona gripte edecek, imrenecek. Ya Muhammed olmasa sallallahu aleyhi ve sellem şefaat-i olmasa biz bir de ümmetimizle beraber tıkandık kaldık. Ne cennete gidebiliyoruz? ne adamlarımızı kurtarabiliyoruz, ne cehennemye gidecek kafirleri gönderebiliyoruz. Bir şey yapamıyoruz. İcraat yok. Onun için en büyük şefaati mahşerdeki uzun süre bekleyişten sonra kulları rahatlatma noktasındaki makam Mahmud'a ulaştığındaki şefaatidir. Ezandan sonra da hep onu O makam Mahmuda yükseltmesini, vesile makamı aracılık makam şefaat makamı yükseltilmesi için bizden dua istiyor. O dua yapanı halletle o şefaati. Yarın kıyamı kıyamet gün şefatim ona nasip olacak buyuruyor. Tabi biz çok az şerifte şunu yaparsa şunu yaparsa kıyamet gün işte şu salavatı olursa kıyamet gün şefatim nasip olacak buyuruyor. ne kadar önemi var. Ondan sonra bu e, birinci e, makam. bütün peygamberlerden ümidi kesince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e feryat gelecekler. Bu hadis herif sahibi Bukhari Müslüm'de var. Bu şefaati uzmadır. En büyük şefaattir. Bu şefaatin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus olduğu kesindir. Hiçbir peygambere nasip değildir. Hiçbir bir hiçbir şeydin Burada, buradan alacağı hissesi nasip yoktur. Şimdi beş türlü şefaat sayacağız. İkinci türlü şefaat cennete hesapsız Ee, yani hesap kitaba tabi olmadan niye yaptın, neden yaptın, gel bakın buraya diye sıkıntıya sokulmadan bir gayri hesap Kur'an-ı Kerim'de de çok geçer. E, cennete hesapsız, sorgusuz, sualsiz gönderilecek olanların cennete girmesi için şefaat edecek. Bu da İmam-ı beyanın beyanını bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsustur. Ama belki bazı alimler Ee, diğer peygamberlerde de böyle bir şefaatler ümmetlerine yapabilirler diyenler olmuş olabilir. Ama İmam Nübevi'nin zikrettiğine göre başka hiçbir peygamberin de e, bir adamın cennete girerken bunu hesaba tabi etmeyin. Buna sorgusu halde bulunmayın. Mizanda falan terazide münakaşaya tutmayın. Bu cennete hesapsız gitsin diye diğer peygamberlerde bu hak var mıdır yok mudur? Bu tartışmalıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bu hakkın varlığı efendim E, muhakkaktır ve ihtilafsızdır. İmam Nevevi'nin bu usta açıkça beyanı vardır. Tabi e, İmam Şeyh Ahmet-i Zerruk Hazretleri İmam Şeyh İmam Murtaza-ı Zebiliy ve Selimçin ve bunları naklediyorlar. Tabii, İmam Nevevi daha yüksek seviyede daha geride mukaddem olduğu için onun görüşü olarak da beyanışlardır. Üçüncü şefaat hakkı e, cehenneme girmeyi hak etmiş fakat Ee, cehenneme girmemesi için şimdi birincisi neydi bütün Adem Aleyhisselam dahil mahşerde sorgusalın başlaması için o bütün ümmetlere daha, e, tabi bir konu hepsini ilgilendiriyor İkincisi sorgusuz cennete gitsin yani cennete zaten gidecek eninde sonunda fakat münakaşa yaşamasın tartışma yaşamasın şunu ne yaptın şunu ne yapmadın Yani o da çok büyük tabi bir insanı zora sokan, panikleten, bunalıma sokan iştir. Kolay bir şey midir yani sorgu sual? Dünyada en ufak bir polisin çevirmesinde insanlar heyecandan başlıyor. Halbuki bir mesele de yok yani. Suçun da yoksa. Ama sorgu sual zor iş. Ama bunlar cennettiktir zaten. Ama hesaba tabi olmasın. Sorgu sual yaşamasın. Bu ikinci şifaattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsus olduğu beyan ediyor. Birincinin mahsus olduğunda ittifak var zaten. Ee, üçüncü şefaat şudur. Adam cehenneme girmeyi hak etmiş veya kadın. Cehennemlik yani amellerine bakarsan mizanda günaha fazla geliyor. Bir fazla bile gelse e, sol taraf ağır bastığı için cehenneme girmeyi hak etmiş. Günaha kadar yanacak çıkacak veyahut da Bir miktar yanacak. Allah-u Teala sonra Lütfu Kerem ile günahının tümünü yakmayacak, oradan başlayacak Olabilir. Ama e, sonu tabi ki cennettir. Müslüman ölmüş. Ama e, cehenneme bir girme durumunu hak etmiş. Bunlara Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizin şefaati var. Bu da nereden anlıyoruz? Bukhari Müslüm'deki sahih hadiste ne buyurur? Fe ye tüm memmate min ümmeti lâ Her ...Peygamber duasını dünyada kullandı. Ben ümmetime şefaat edebilmek için ahirete sakladım. O şefaatim kime kavuşacak, kime erişecek diyor. Allah'a ortak koşmadan ölen ümmetime erişecek diyor. Bu Bukhari Müslüm. Şimdi Allah'a ortak koşmadan ölen adam namaz borcu var. Öbüne oruç kazası var, öbürün zinası var, öbürün bilmem neyse ilişkisi var, fışkısı var. Herkes her yol var yani kimse peygamber değil, masum olan yok. Nebiler dışında. E ama şirk koşmadan öldüyse diyor, yani Müslüman olarak öldüyse, yani o şefaatin ulaşması için tek şart söylüyor. O da nedir? Şirke bulaşmamışsa benim o şefaatim ona ulaşacak. İşte bu noktada ne anlaşılıyor? Tabii allah Teala... Bazı kullarına o şefaati nasip etmeyip cehennemde bir miktar yakacak sonra çıkaracak. Müslümanlardan yanıp çıkan olacak, eli sünnetten de olacak. Ama e, şirk koşmayanlara benim şefaatim ulaşacak buyurduğuna göre demek ki o şefaat ulaştıktan sonra cehenneme daha girmez. Ama şefaat Allah Teala o da özel bir kişi hakkında izin vermezse, rıza göstermezse bu adam biraz yanacak Habib. Böyle bir şey. Ona şefaat etmesini de nasip etmeyecek zaten. Ama Ee, şirk koşma, koşmak dışında ne günah varsa, e ne günah varsa ne demek? Cehenneme giriyor hak etmiş demek. şirk dışında günahları olan cehenneme girmez mi gider? E çünkü şirkin dışında her günahtan ihtimal yapmış veya öyle kebairden yapmış. Ama yavur ölmemişse, kafir ölmemişse benim şafatmana ulaşacak. Bu ne demektir? Cehenneme hak etmiş olup da şefaatle ne kurtulan olacak demektir? Bu da bir nasır delildir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi mahsus ee, yoksa diğer peygamberlerde de bu hak var mı? Burada İmam Nebevi ihtilaf etmiş İmam Sübki de buyuruyor ki Resulullah'ın mahsus olduğu hakkında da sarih bir hadis yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahsus değil diğer peygamberlerde bunda müşterek diye Onun hakkında da sarih bir hadis ve nas ve delil yok. Onun için diğer peygamberlerden de böyle bir şefaat üçüncü maddedeki şefaate malik olanlar olabilir yani. Kesin konuşamıyoruz burada. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu şefaat hakkının olduğu kesin. Dördüncü e, e, şefaat e, hakkı imanlı ölenlerin cehenneme girseler de cehennemden çıkmaları hakkındadır. Şimdi buraya kadar üçünde cehenneme girmedi hiç. Şimdi ama bu dördüncü maddedeki şefaatte cehenneme girdi bir miktar yandı. Ondan sonra çıkacak mı çıkacak. Ebu Sa'ad-ı Şeriftir. Buhari'de de var, Müslim'de de var. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu diyor: "Ye dukhulu ehlü'l cennetil cennete ve ehlü'n-narın nâr." Cennet ehli cennete, cennet hak edenler cennete. Cehennemin halkı da cehenneme girecek. Süm mekûlullâh taala, sonra Allah Teala meleklere vahiy buyuracak. "Ekni cûmen ken fî kalbimiz kalû habbetin mukhardel." Min iman, bir rivayet min hayrın diye de var. Oradaki hayır da imanla tefsir ediliyor. Kalbinde işte buğday tanesi kadar efendim, e, arpa, arpa tanesinin ağırlığı kadar iman olanı cehennemden çıkarın. Sonra buyuracak efendim, hardal tanesi kadar iman olanı ceh cehennemden çıkarın. Sonra buyuracak <gülüyor> zerre kadar, toz kadar, gözde görünmeyecek kadar iman nuru kadar zayıf yani. Ameli o kadar eksik yani. Bu demektir. Yoksa inandığı meseleler Ebubek Sıddık'ın inandıklarıyla benim inandıklarım aynı şey. Müslüman olmak için aynı şeylere inanmak lazım. Ama onun inanmasının kuvvetiyle, nuruyla benim inancımın, yakınimin kuvveti bir mi? Haşa. Asla olamaz. Onu bütün günahlardan sakındırmış. Beni sakındıramıyor. Ona bütün malını Allah'ın da verdirmiş. Bana verdiremiyor. E, nasıl beraber olacağız yani? O imanın nuru farklı. Ama inanılan meseleler hakkında konuşmuyoruz. Onlar herkese e, herkese Eşit şeyler. Birine inanmayan hepsini inkar etmiş sayılır. Ama bu nur bakımından zerre kadar imanın nuru olanı kalbinde iman bulunanı cehennemden çıkarım buyuracak. İşte bu hadis-i şerife göre cehennemde Müslüman kalmayacak. Yani zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuza kadar yanmayacak. Bir miktar Bir miktar yanacak. Sonra işte Mevla'nımızın takdirine göre cehennemden çıkarılacak. Ee, yine bukhari Rikak bahsinde, geçen bir an i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Yakhrucu minen ne artı şefaati Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisini de benim demiyor da cehenneme girmiş bir topluluk Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ateşten çıkacak. وصحيح هذا بقاريدا دع تشور فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. كلار الجنة بب مقدار يندكتان. بعد بلاقرا يج يجئجكل. كيرذكليشونة. بطلان ادنا جهنمليك. يعني الجنة بطلان ادنا جهنمليك. يعني الجهنم من شملا. الجهنم yani. جلنجلر. يعني جهنم من جلنجلر. يعني جهنم من جلنجلر. يعني جهنم من جلنجلر. يعني جهنم من جلنجلر. يعني Yani, Allah tüm levze cehenneme uğramadan biz cennete direkt girmeyi mi gösterilsin? Mesele odur yani. Ama, ama tabi ki kalanlara kıyasla da e, 7 bin sene bile yansa çıkanlar sahiplerdir, bahtiyarlardır. Çünkü cennete girdikten sonra ölümden, azaptan, her türlü şeyden kurtulmuş sonsa kadar nimete e, mazar olacaklardır. Efendim, cehenneme girenlerin cehennemden çıkarılması için, imanlı ölüp de İmanı oldu, iman olmayan ebedi çıkamaz. Ama imanlı ölüp de cehenneme girmiş günahlar sebebiyle bunların cehennemden çıkarılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaati vardır ve haktır. Ama bu noktada diğer peygamberlerin şefaatiyle de cehennemden çıkanlar olacak. Meleklerin şefaatiyle de cehennemden çıkanlar olacak. Alimlerin şefaatiyle de cehennemden çıkanlar olacak. Sıradan bir Müslümanın şefaatiyle bile cehennemden çıkanlar olacak. Cehennemden çıkma hususunda bütün şefaatçiler demin başında dersi söylemi nebiler, alimler, şehitler, müminler bunların hepsinin müşterek olduğu nokta dördüncü şefaat türündedir. Yani cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkartılması ve cennete nakledilmesi için. Beşinci derecede şefaat vardır. Bu şefaatta cennete girdikten sonra derecesinin yükseltilmesi için. Şimdi cennete girdi, ikinci derecede kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi bunu yüzüncü dereceye çıkar. Ya da benim civarıma, manevi yakınlığıma kavuştur. Benim de makamıma, komşu yap bana. Bu hakkı vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. E çünkü sahabeden bazıları, Ya Resulullah senin komşuluğunu cennete istiyoruz, dua istiyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem de onlara, e, siz de, E, bana yardımcı olun. Çünkü ben dua edeceğim. Allah kabul etler ama bana yardımcı olun. Neyle aynı? Bir keser atış çocuğu. Çok namaz kıl. Çok nafile namaz kıl. Çok secde yap. Farzlar zaten borcun. Onu konuşmaya gerek yok. Çok nafile namaz ve secdelerle bana yardım et. Yani bu duamın kabulü için bana destek ol. Sen de gidip nasıl peygamberden dua aldım diye her gün yapıp da nasıl dua almışım diye kendini aldatma. Buradan da anlaşıyor ki cennette kendi makamına komşu olması için şefaat edecekleri dahi vardır ve birçok salih amellerde de bu müjde vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle de komşu olacak. Şunu yapan, şunu okuyan, şu namazı kılan, şu orucu tutan. Böyle çok hadisler şey anlatıyoruz yani. Bu e, önemli bir müjdedir. E, Kazui şifa Vaşerif'in sahibi o bir tafsilat yapmış burada. E, diyor demiş ki Eğer ki adamın hiçbir salih ameli yok da zerre kadar imanından sebep çıkartılıyorsa ona ancak Resulullah'ın şefaati kurtarabilir. Ama cehenneme girmiş günahları kadar yanıyor ama bir zerre kadar da değil. Yani imanının nuru öyle zerreden fazla, habbeden fazla yani. Kuppe kadar değilse de habbeden fazla yani. Hardal tanesinden, arpa tanesinden fazla adam. Ha öyle bir amelleri bir şey varsa az da olsa diğer peygamberler de onun cehennemden çıkmasında şefaat edebilir. Ama adamın hiçbir ameli şey yok. Kupkuru bir imandan gelmiş. Ahirette. O da cehennemi boylamış zaten. E, o zerre kadar olan da sağda Resulullah mahsus diye e, sallallahu teallahu aleyhi ve sellem Kazıyaz Hazretleri böyle bir tafsilat yapmış. O da kafadan tafsilat yapacak adam değil. E, mutlaka hadislere şeylere dayanıyor. Şifa-i derslerinde o bahislerde gelecektir önümüzde. Cennette derecesinin e, yükselmeleri hakkında ki şefaat Bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e maksuz olma e, durumunu söyleyen alimler vardır, İmam Nevevi de bunlardandır. E, ama mümkündür diye söylemiş. Yani diğer peygamberlerin de e, ümmetinden, sahabesinden, akraba işte neyse Müslümanlarından her bütün peygamberlerin ümmeti Müslümandır. Tek din İslam olduğuna göre e, onlardan birinin diye yani 100 derecede kaldı 200'e çıksın. Veyahut da 500'e gelmiyor. Veyahut da 5000. dereceye gelsin. Derece değil mi? doğru, yukarı doğru çıkıyor. Cennette böyle derecat var. Kur'an-ı Kerim'de Dünyada nasıl makam, mevki, mertebe, kıdem bilmem ne. Esas ahirette dereceler, büyüklük bakımından, fazilet bakımından. sen ile dereceleri buyuruyor. Onun için terfi'ye derecatta dereceleri yükseltmek bakımından diğer peygamberlerinde E, şefaat etme imkanı e, olabilir. E, bunu kabul edebiliriz. Mesela birinci maddede kabullenemeyiz. Çünkü birinci maddede sahih hadis var. Hiçbir peygamber şef, e, mahkemenin başlamasını için şefaati geçerli değil. Onu da kabul edilmez. Bunda bu düşünülebilir, kabul edilebilir. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in istediğinin derecesini terfi ettirmesi, cennette yükseltmesi bakımından şefaati olduğuna dair zaten nas var. E, deliller çoktur. E, zaten cehenneme adamı Cehennemden adamın çıkartmasına şefaat edebiliyorsa, hesapsız, sorgusuz, sorgusuz cennete gitmesine şefaat edebiliyorsa, cennete girdikten sonraki derecesini yükseltmesine niye şefaat edemisin onu? Zaten akıl alır. Uzak görecek hiçbir şey yok bunda. Bir şefaat hakkı daha var. Salih ümmetlerinden, iyi kişiler, takva sabih kişilerden, efendim, ibadetlerde kusur etmişler. Bazı noksalıkları var falan. 7. mertebede bir şey. Yani 5 mertebe İmam Zerruh sayıyor. İmam Zevidi 7 mertebe saydı şimdiye kadar. 7. mertebede şöyle bir şey. Kafirlerden cehenneme girenlerin azabının hafifletilmesi için. Bu nasıl bir şey ya? Tabi da çok doğru bir şey. Bu Buhari'de hadis-i şerif var. Ebu Talip hakkında da var. Ebu Leep hakkında da var. E, en sahih kaynaklarda var. Ebu Talip amcası, Hazreti Ali babası ki çok hizmet etti, çok ömek etti, çok müdafaa etti. Fakat işte gelme i ikrar etmedi yani dilinden. Ee, bazı zayıf rivayetlerde varsa da o işte cumhurun görüşü değil. E, dolayısıyla cehennemde yanacağına dair tabii. Şimdi imansı ölmüş e Ehl-i Sünnet'in cumhuruna göre görüş bu. Hadislerden bu anlaşılıyor. Bazı ayetlerin sebebin üzülünde bile o mesele geçiyor. İnne arsallâ keb'l-hakkı beşirâme nedîrâhu lâ tüselûhâne sâbî cahîn. Kaneme girenlerin suçunu sana sormayacağım ahatin ise benim yüzüle bu Talip hakkında olduğuna dertte tefsirlerde geçiyor. Dolayısıyla bu burada nasıl var delil var ee, karşı tarafın delilleri zayıftır. Onu yani Müslüman öldüğünü söylediğine çok zayıftır. Akayet konularında biliyorsunuz sahihlik arıyoruz arıyordukuz için. Ee, ama Abu Talip hakkında ne buyuruyor? Ve öyle enel kane fit derkiles ne var? E, Ebu Talib e, cehennemde yanarken ateş ancak ayak topuklarına kadar geliyor. ya e, tabi oradan beynini kaynatıyor, azap oluyor ama e, ayağından yukarıya vücudu, bedeni yanmıyor. E, cehennemin içinde yanmıyor. Nasıl oluyor? Ateş böceği ateşin içinde yanmıyor. Nasıl oluyor? Yani Mevla yakmazsa ateşe yaktırmaz. Tamam. Ama ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem devamında? E, İzahkan-ı Emr başka hadiste var. İzahkan-ı Emr kıyametin şefaatucu eee lığım ve ahim li'l-câliyeti. Câliyet dönemindeki süt kardeşime şefaat edeceğim. Amcam Ebu Talib'e şefaat edeceğim. Veliy-i babama şefaat edeceğim ki babası fetret devrinde ölmüş zaten. Ama Ebu Talib İslam'a yetişmiş. Eşim şefaat edeceğim. Peygamberlerin şefaati kâfirlere fayda vermez diyor Ra'et. Ama buradaki şefaat nedir? Cehennemden çıkartıp cennete girdirmek için değil. Cehennemde azabının hafifletilmesi içindir. Bunun da sabit olduğuna dair. Sahih hadiste ne buyuruyor? <gülüyor> Ebu Talib'i gördüm. Cehennemde bir vah, vah içinde. Yani böyle işte vücudu yanmıyor da sadece ayaklarında bir ateş var. Ayaklarının altında. Ama ben olmasaydım yani ne demek? Benim şefaatim olmasaydı. Yani ne demek? Onun bana iyiliği olmasaydı İslam'ın zor zamanında, garip zamanında, Mekke döneminde, en baskılı dönemde beni savunması ve müdafası e, olmasaydı e, ben ona ne yapmazdım? Şefaat etmezdim. Allah da buna izin vermezdi. Ama şimdi bana beni çok kayırdığı için, kolladığı için Mevla'da müsaade etti. Ben de şefaat ettim. Ben şefaat etmeseydim, dernemin en dibindeki tabakada olacaktı. Her tarafı yanmayı bırak. E, en aşağı tabakada olacak. Ama şimdi ne oldu? E, bedeni ateşten kurtuldu, Sadece ayaklarının altında kaldı. E, burada yedinci mertebedeki şefaat nedir? Cehenneme girmiş ama orada özel bir e, muamele etabidir. Neden dolayı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat et. E, i̇yilik etmiş. O Resulullah sallallahu teala, aleyhi ve sellem de ona şefaat etmiş bundan dolayı. Ebu Leheb'de bile bu söz konusudur. Biliyorsunuz, yine Bukhari'de geçen hadis-i şerifte, Hazreti Abbas Efendimiz'den rivayet edilen de Ebu Lebe, cehennemde her pazartesi günü parmağından su emdiriliyor. Hiç ateşin içinde su diye bir şey olabilir mi? E için Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü doğdu. Sabaha yakın. Pazartesi günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ee, efendim, süt annelerinden Süveybe validemiz E, Ebu Lebin cariyesiydi. E, geldi Ebu Lebe cariyesi. Amcası olduğu için Ebu Leb. Abdullah Efendimiz de erken öldüğü için genç yaşta. Kardeşler ona da çok üzülüyorlardı. Oğlu olunca çok sevindiler. Yani bir oğlu oldu Abdullah kardeşinin diye. E, o da genç yaşta öldüğü için 25 yaşta falan ona da çok üzüldükleri için. Daha başka bir manada taşıdı. O Süveybe Valdimiz geldi ona müjde verdi. Sana dedim müjde. Nedir müjdeli? Dedi ki Abdullah kardeşinin oğlu Muhammed oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya dedi bana ne büyük sevinçli müjdeli bir haber verdin. Abdullah kardeşime zaten çok üzülüyordum ve fatıra gencecik gitti. Ben de seni azat ettim dedi. Hürriyetine kavuşturdu Süvey Bey'i radıyallahu anh havalidemize. Asana tabi Resulullah ve inkar ettiği, neler ettiği, ne eziyetler ettiği O ne bilsin işte o yeğeni peygamber olacak da o nazıt gidecek buna başına geleceği bilmiyor tabi sonra düşman olacağını ama azade pazartesi. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğuna sevindiği için işte bizim mevlud kutlamalarımıza baksana. Ebu Lebe bile cehennemden ebedi çıkamayacak adama bile pazartesi günü parmağından bir su emdiriliyor. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna yaptığı sevinçten dolayı. Her Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel bir şefati yani Abu Lübe bir nefes aldırın diye bir şefati söz konusu olmasa da ona yaptığı onun doğumundan dolayı gösterdiği bir sevinç te te te tezavründen dolayı yine Resulullah'ın hatırı için yani Allah teala bu su parmağından su emdirmeyi haftadan haftaya Pazartesi günleri niçin mevlit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğum günü mevlidi Pazartesi olduğu için ve su Lübe azad ettiği için. Dolayısıyla bu da buhane denir. Hal böyle olunca bu da değişik bir nevi şefaattir. E bundan anlaşılıyor ki e, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, iyiliği dokunmuş e, olan e, kişilerden kafir ölüp de cehennemde olanlara bile e, cehennemden çıkamasalar da e, onun hatırı için bir özel muamele yapılacak. Çünkü bunlar e, say hadis-i şeriflerde sabittir. Ondan sonra bunu da beyan ettikten sonra e, sakın diyor İmam Suyuti Hazretleri e, vesaire ulema e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük günahkarlara da şefaat edeceğini reddetme. Küçük günahkarlara da şefaat edecek, büyük gün en büyük günah da şefaat edecek. Sakın reddetme. Cehenneme girmeden önce de şefaat hakkı var mahşerde. Cehenneme girdikten sonra çıkartmak için de hakkı var. Efendim, e, dolayısıyla diğer nebilerin, rasullerin, meleklerin, alimlerin, şehitlerin, müminlerin de şefaatleri var. Bunları da sakın reddetme, sakın bunları inkar etme. Bunlar hakkında sahih hadisler var. Dolayısıyla imanın kabul olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiklerini inkar ettiğin için sana Müslüman denmez. Helak olursun. Niye reddediyorsun? Sana da yarayacak, bana da yarayacak. Hep şefaatle kurtulacağız inşallah. Bunu ikar etmek e, efendim. Kime ne fayda sağlar ya? Ne cehalettir ve ne rezalettir? Efendim 13'ün e, bu gibi e, diğer bazı alimler bunu ona kadar da çıkartmışlar. Bazı e, şeyler işte efendim müşriklerin çocuklarının cehennemde yanmaması hakkında özel bir şefaate olacağına dair maddeler de var ama bizim söylediğimizde hadis-i şeriflerden delilimiz olan konulardır. Bunları size e, beyan ettik. Peki ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra ne olacak? Vemen bakiye. Vemen kim ki bakiye kaldı? Minel Mümin Müminlerden cehennemde kaldı adam. Velem gün olmadı. Leumunlar cüşşefi'i. Hiçbir şefaatçıda bulunmadı. Peygamberler etmedi. Alimlerden şey alamadı. Şehitlerden alamadı. Akrabasından, hafızlardan hocalarından alamadı. normal Müslümanlardan, yakınlarından bir şefaat gelmedi. Adam kaldı cehennemde ama imanlı ölmüş. Zaten kafir olsa konumuzun dışında kalır. Onlar nasıl ne olacak? Uhriye. Onlar da cehennemden çıkartılacak. Peki neyle çıkartılacak? Şefaat gelmiyor. Bir fazlillahi ta'l. Allah'ın fazlu keremiyle. Allah'ım edecek, iyilik edecek, imanlarına bağışlayacak. Yani çünkü madem o zaman beni inkar etmiş, bana şirk koşmuşla bana iman etmişin ne farkı kalacak? Ne kadar da günah olsa, hiçbir salih halde olmasa epey de yandı cehennemde. Yedi bin seneye kadar yanacak müslüman var. Ama Mevla buyuracak, e, ben kafirle mümini bir tutmam. Zerre kadar da olsa imanı olan çıkarılacak. Fela yukalledü nâr. <gülüyor> Cehennem ateşinde ebedi kalmayacak. Mümin ön. Hiçbir mümin. Mesele imanını kurtarıp ölmek. İşte evliya geçinip, ulema gibi yaşayıp, Ve hakikaten de öyle olup son nefesine iması gidersen ebedi kaldın cehennemde. Onun için bütün mesele son nefes, son nefes, son nefes. İtibar sonadır. Allah'ımızı kızdırıp da e, son nefeste imanımızı kaybettirecek işler yapmamamız lazım. Mesele bu. Ben bilakis yakurucu çıkacak mı? ehl-i sünnete göre ne kadar da günah olsa, hiçbir sevabı kaybolmasa, anlı secdeye değmemiş de olsa, imanı vardıysa cehennemden çıkacak. Yakurucu çıkacak minha cehennemden. yukuracı çıkartılacak da okuyabilirsin aynı şey men o kimse ki kâne oldu fi kalbi onun kalbinde bulundun zerre miskal yani e, en ufak bir tozları havada uçuşan gözün görmeyeceği ancak güneş falan vurursa anca fark ediliyor yani karıncanın bacağı kadar min iman iman bakımından Allah'a kitaplara yani amen tünün tümüne inanıyor öyle altı şarttan birine inanan cehennemde öyle bir şey yok İman tecizi bölünme kabul etmez. Hepsine inanıyor da amelsizlikten dolayı nursuzluğu var yani. İmanı hiç beslememiş, takviye etmemiş. ya. Mesele budur. Serre kadar da imanı olan e, hiçbir ameli olmasa da hiçbir şefaata erişmese de çıkacak. Anladın mı? Yani bu usta çok hadis-i şerif var. Çoğu mütevatir yani. Manen mütevatirdir. E Buhari'de var. Ondan sonra efendim Müslim'de var. Yine Buhari Müslim muttefakun aleyh ikisinde de Buhari tevhid babında, Müslim iman babında zikrettiği şey. Yahrucu minen nar. Cehennemden çıkacaktır. Men kalle la ilallah ve fi qalmi misqal habbetin khardal min iman. Hardal tanesi kadar yani ufaklıktan kinaye. İman bakımında yani inanılacaklara inanmış ama amel 0. 0'ın altında eksi yani. Hiç ameli yok, nuru yok. Ama yine de o imanın hürmetine cehennemden çıkacak. ne neyle çıkacak? Allah'ın Teala fazlük önemiyle çıkacak. İnşallah biz o durumlara kalmayız. E, cehenneme hiç girmeyiz. E, hatta hesapta teftişe tabi tutulmayız. İlk girenlerle hesapsız, azapsız. Duhulevvelile bilahisâb, belahisâb, gazâb girenlerden oluruz. O zaman Muhammed Mustafa ile sallallahu teala, aleyhi sellem, aramızı iyi tutalım. Şaban'ın benim ayımdır buyuruyor. Oruçlara devam edelim. Cumartesi akşam sohbeti dinleyelim, dinletelim. Salavat-ı şerife hususunda çok önemli. Hadişleri okuyacağız. Şaban ayında 70 bin salavatı tamamlayalım. Kıyamet günü Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. en yakın olanlardan olalım. Omuz omuza cennete girme imkanımız bile var. Hep salavat-ı şerife kazandırıyor bunları sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnete ittiba, bir ezan duası... Ve birçok hadiste şefaatim nasip olur. Şefaatim nasip olur. Sen bunları topladığın zaman ne oluyor Hacı abi? E bir tane amelle bile bu nasip olur. Sen iki yap, üç yap. Diğer amelde yap. Ezan duasını da oku. Onu da yap. Oruç tut, bu namaz da kıl. Salavat da oku. Hangi salavatlarda var mesela? Allah'ım salli ala seyna Muhammed'in. Ve enzilül mukadel mukarrabu hinde kıyame. Bu salavat okuyana kıyamet gün şefaatim helal oldu. Nasip olacak. E bu var kitaplarımızda bizim. Bu kadar esker yazdım iki cilt. İçi ilim dolu, sabah akşam okuncakları. Bu ne salavatlar var. Hep bununla şefaati, uzmayı nasip ediyor ya. Biz şefasız nasıl kurtulacağız arkadaş? Bizim şefasız, bizim elimizden tutulmazsa bizim hangi amelimiz bizim gücümüzü hak edecek? Her tarafımız yamalı bohça delikteşik İtikadımızda bir sorun yok Elemde el üstüne itikadındayız. Ama amellerimiz ortada. Mutlaka şefaate nail olmamız lazım. En başta şefaatin varlığına inanmamız lazım. Vehhabiler gibi şefaat ya Resulallah diyenlere vay müştik şirk bilmem dememek lazım. Osmanlı ecdadımız bütün camilerde her yerlerde kapılarda şefaat ya Resulallah yazdılar. Hiç şirkle bunun ne alakası var? Allah Habibine sallallahu aleyhi ve sellem bu hakkı vermiş. Sen de Rasulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bunu istiyorsun. E bunu Allah verdi diye sen istiyorsun canım. Allah'a rağmen istiyorsun aşağı? 13'ün Zerrak'a da iman olan ve -Zenav in zenavinsarak Ebu Zer Hazretleri ya zina yapsa hırsızlık yapmışsa da bu adam yine cennete sonunda yeninde nesi girer mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada, zina da yapsa hırsızlık yapmış olsa girer. İmanlı ölebilirse. O bir daha sordu Resulullah bir daha aynı cevap. O bir daha sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir daha aynı cevap. En sonunda buyurdu Ebu Zer'in burnunu Allah toprağa sürtecek. Yani senin inadına yani adını Büyük günahları olanları cennetten cehennemden çıkmayacak, çıkmayacak. Cennete hiç girmesin gibi bir e, şey savunuyorsun. E, Ebu Zer dedi. Günahsız kul kim var? Onun için Ebu Zer'in adına imanlı ölen, zerre kadar iman olsa ama o zerre kadar iman. Adam kubbe kadar imanını tartamıyor, taşıyamıyor da son nefeste hacı hocadan kafir ölen var. Geçen sohbetlerde bunları konuştuk. Ya sen bu kadar günahlarla Son nefese kadar o imanı götürebilecek misin? Son nefeste iblisten kurtarabilecek misin? Yani bu tehlikeli bir mesele. Ama her türlü büyük günah bile yapmış olsa, helala helal inanırsa, harama haram inanırsa, şeriatın bütün maddelerine Kur'an sünnet, ehli sünnet te göre itikat taşırsa, amen tüseslerine zaruriyatı diniyeye kayıtsız, şartsız, çeksiz, şüphesiz iman ederse, inanırsa, tasdik ederse, bu dilinde ikrar ederse, Ve böyle de ölebilirse tabii ki bu cehenneme girse de cehennemden çıkacak. Bu tövbesiz ölenler hakkında konuşuyoruz. Tövbeye muvaffak olan zaten Kur'an'da bu kadar ayet var. Tövbe kapısı açık. Tövbe edenlerin günahlarını silerim. Sevaplara döndürürüm. Fevla kevbet dilullah seyahatim namazı terk edenler hakkında da var zinaden hakkında da var adam öldüren hakkında da var hepsinin ayetlerin sonunda Meryem suresinde Furkan suresinde ayetlerin hepsine bakarsanız İllâ men diye hep tevbe eden müstesna diyor Kur'an bizim bu konuştuğumuz tevbesiz ölen tevbesiz ölen cehenneme girse de girmeye de bilir mi? Girmeye de bilir. nasıl oluyor hoca? ya kardeşim Allah hiçbir şey vacip edemezsin bir adam imanlı öldüyse bunun başka bir iyiliğine sayar Diğer gün siler. ne yapar yapar mı? Şefaat yetişir. Şefaat yetişmez fazlü kerem yetişir. O seni beni alakadar edemez şey yok. Ehl-i sünnet akidesi budur. Hemen yutm. Ölemeyecek. Minzen bihamru mufavvadu li Rabbi. Elşed itikadının metinlerinde geçiyor bu. Günahından tevbe etmeden, tevbesiz olarak ölse aniden veya aniden olmasa bile tevbe nasip olmadı adama. Onun işi Allah'a ısmarlanmıştır. Yani şu demek. imanlı öldüyse sonuç cennete gidecek ama Cehenneme girecek de mi çıkacak? Hiç girmeden gidecek. Orada ya bunun bu kadar günahı var, tövbe de nasip olmamışsa mutlaka bir cehenneme gidecek. Bunu diyemezsin. Bunu deme hakkın yok. Âd hadislere göre inna ve inna ileyhi raciun Kur'an'da bundan birkaç tane var. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani imansız öleni affetmez. Bunun dışındakileri diletikler için mağfiret eder. E şirkin dışında olunca ne kadar gün olursa olsun, şirkin dışındaysa, bütün büyük günahlarda olsa şirkin dışında. E şirkin dışında dilediğim için bağışlarım diyor. Orada tevbe ederse diye bir kayıt koymamış. Tevbe ederse diye bir kayıt olmadığı için, dilediklerim için buyuruyor. Seni diler mi dilemez mi? Ayrı mesele. Ama sen burada umuma şamil bir kayıt kuruyamazsın. Yani illa cehenneme gidecek diyemezsin. Ama ehli sünnet dışı bozuk itikadlı olup, sabaha kadar namaz kısa, akşam kadar ibadet etse... Bazı mutezilenin durumunda Hariciler işte IŞİD El-Kaide bunlar aşırı ibadet edenleri de var Ama itikadı bozuk ehli sünnet dışı Müslümanlara kâfir diyor bilmem ne diyor Mutezile Allah sıfatlar inkar ediyor İşte Allah'ın ruhiyetini inkar ediyor vesaire Bunlar da küllüğüm diyor 72 fırkanı hepsi ateştedir Onlar da imanını kurtaran sonunda cennete gider ama Onlar hakkında şunu diyebilirsin Hiçbiri direkt cennete gidemez E niye gidemez? allah Teala Teala hadbibine bildirmiş. Karar, karar açıklanıyor. Karar açıklanıyor. Buyuruluyor ki 72 fırkada itikat bozukluğu olduğundan itikadının pisliği nispetinde yanıp sonra cennete gidebilir. Bunlardan namaz kılan, oruç tutan, 72 fırkada senden benden fazla ibadet eden var. Ama itikatta bozukluk ve pislik var. Onun için kavadülakad itikat derslerine devam ediyoruz. Erisret itikadını E, taşıyacaksın sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden şefaatini inkar edersen cehenneme bir uğrarsın yani. Ne kadar da Müslüman olsan fark etmez. E neden? E sahih hadisleri reddediyorsun eğer çıkıyorsun. İmanı kabul olunmaz diyor bile ya. O İmam-ı ifadesine bakarsan imanı kabul olunmayınca nasıl Müslüman olacağım Ben anlamadım ki bundan bir şey. Onun için Rabbim tebâruka ve teâlâ imanle yaşayıp iman çene kapamak Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in enbiya'nın, evliya'nın, ulema'nın, şühedanın şefaatlerine nail olarak cennete hesapsız, azapsız girebilmek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin. Bi hürmeti daha ve Yasin. Ve sallallahu ve aleyhi ve Muhammed ve ali sahabe teslimen kesir ve elhamdülillahi rabbil alamin. Malhamet dersini yapacağım dedim. Perşembe ya yarın akşam için koyacağız dedim. Ee, yani öyle bir laf ettim e, fakat sağlığım saatim çok el vermedi ama inşallah yarın e, Allah bana nasip ederse e, çalışarım e, böyle çok uzun olmasa da yine bu kadar bir derste Armageddon, merhame Kübra ve öncesinde Hazreti Mehdi'nin ile ilgili e, ders seri yapacağım dedim inşallah artık Ramazan'a kadar alıyordum Ramazan şefte zor olur bunlar her akşam sohbet olacak inşallah 13'ün Ramazan Şerife kadar bu seriden de yapabileceklerimi yapacağım. İnşallah dua buyurun. Yarın akşam da e, önemli bir e, sohbet e, merak ettikleriniz hakkında. Sahih hadis şerifleri okuyacağım inşallah. Urrahman.